En Am Suresi. Mekke'de nazil olmuş olup 165 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alhamdulillahi Lladi kullaq al-Samawat ve al-Azd ve jala al-Dulmat ve nur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 o sizi bir çamurdan yaratan, sonra size bir ejel, bir ömür süresi tayin edendir. Bir de onun nezdinde muayyen bir ecel vardır. Sonra bir de kalkmış.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 وَمَا تَعْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ Böyleyken Rablerinden onlara ne zaman bir ayet geldiyse mutlaka ondan yüz çevirirler. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ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 قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ ki, dünyayı gezin dolaşın. Sonra da peygamberlere yalancı diyenlerin akıbetlerinin nice olduğunu bir düşünün. قُلْ لِمَا كتب على نفسه الرحمة لأجمعنكم إلى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 قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يطعم وَلَا يُطَعْمْ قُلْ اِنِّي اُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمْ وَلَا De ki, gökleri yeri yaratan,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 Ayna şerika'nkumullezinekum tez'umun Gün gelecek hepsini bir yere toplayıp sonra o müşriklere nerede Allah'ın ortağı olduğunu iddia ettiğiniz tanrılarınız diye soracağız. Dumme lem tekun fitnetuhum illa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 Öldür keife kezebü ala enfusihim ve bolle anhum ma kanu yefterun İşte bak nasıl da kendi vicdanlarına karşı yalan söylediler Uydurdukları o tanrılar da kendilerinden uzaklaşıp ortada görünmez oldular Ve minhum men yestemiu ileyk وَجَعَلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها حتى اذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا ان هذا إِلَّا اساطير الاولين Onlardan seni Kur'an okurken dinleyenler de vardır. Fakat biz onu layık olduğu şekilde anlamalar namani olmak için, onların kalplerine kat kat örtüler geldik. Kulaklarının içine de gereği gibi işitmelerini engelleyen ağırlıklar koyduk. Artık onlar her türlü mucize ve belgeyi de görseler yine iman etmezler.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 Onlar ateşin karşısında durdurulup da ah ne olurdu dünyaya bir geri döndürülsek de Rabbimizin ayetlerini inkâr etmesek mü'minlerden olsak dedikleri zaman bir görsen neler olacak neler. Bel bedâ lehum min qabl.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 وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن ve diyeceklerdi ki hayat sırf dünya hayatımızdan ibaret biz bir daha diriltilecek de değiliz onlar hiç şüphesiz yalancıdırlar Walau tara izqufu ala rabbihim qala alaysa hada bil قَالُوا بَنَا وَرَبِّنَا قَالَ فَدُرُقُ Hem onları Rablerinin huzuruna getirilip, hesap meydanında durduruldukları zaman bir görsen. Hatta Teala, nasıl diyecek? Şu gördüğünüz diriliş gerçek değil miymiş? Onlar da, evet, Rabbimiz hakkı için gerçekmiş, diyecekler. Allah Teala buyuracak. Öyleyse kafirliğinizden ötürü şimdi tadın azabı. ''Qad khasirallezine kezzabu bilika illa hatta idâ câethumus sa'atü baghteten kânu ya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 Dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan başka bir şey değildir. Ahiret diyordu ise fenalıklardan sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala akıllanmayacak mısınız? Adine alemu innehu lehazunuke lledi yekulun fe innahum la yekezebunke velakinnez zalimina bi ayati llahi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 وَالْمَوْتَى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. Ancak kulak verenler bu daveti kabul ederler. Ölüleri ise Allah diriltecek, sonra O'nun huzuruna çıkarılacaklardır. وَقَالُوا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 Onların çoğu bunu bilmezler. Emmen min dabatin fil ardi ve la tayri bi janahihi illa illamumun amsalukum ma farratna fil kitabi min shay'in thumma ila rabbihim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 مَنْ يَشَئِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَئِ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَق۪يم Ayetlerimizi yalan sayanlar, karanlıklar içinde olan bir takım sağırlar ve dilsizlerdir. Allah, dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola koyar.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 Allah'a kattığınız o ortakları, o batıl mabutları unutursunuz. bil <Sessizlik>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 bə suna tabarru ancak qəsd qəlubum və zeyna lehum şeytan ma kendilerine şiddetimiz geldiği vakit yalvarsaydılar tövbe etsaydılar fakat heyhat onların kalpleri kaskatı olmuş şeytan da yapmakta oldukları mahsiyet ve günahları kendilerine süslemiş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 alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun ki böylece zulmedip duran o güruhun arkası kesildi. Kul araeytum min ahadallahu sem'akum ve ebsarakum ve khatama ala kulubikum men ilahun gayrullahi yeatikum bih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 Sonra onlar nasıl yüz çeviriyorlar? قُلْ De ki, söylesenize bana, eğer Allah'ın azabı ansızın yahut göz göre göre size gelirse, zalim topluluktan başkası mı helak olacak?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 Onlar hiçbir üzüntüye de maruz kalmayacaklardır. Vallazina kazzabu bi ayatina yemsuhumul azabu bima kanu yafsukun Ayetlerimizi yalan sayanlar ise isyan edip yoldan çıkmalarından ötürü azaba uğratılacaklardır. Kulla <gülüyor> aqulu وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ اِنِّي مَلَكٍ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا De ki, ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum.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 sizin keyfi arzularınıza uymayacağım. Yoksa sapmış olurum. Kul inni ala beynetim min Rabbi ve kezzedtüm bih. Ma indi ma testa acilune bih. İnil hukmu illa lillâh. Ya kussul hakkâ ve huve khayrul fâsidîn. De ki, ben Rabbimden gelen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 Allah bili bilir. Ve onun mefatip al-Gıyb, la yâlemiha illa Hu, ve yâlem ma fi ve ma illa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 ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ O'dur ki, geceleyin uykuda sizi kendinizden geçirip alır, gündüzün ne işlediğinizi bilir.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 Kesinlikle şükredenlerden olacağız. قُلِ De ki, Allah kurtarır sizi ondan ve her sıkıntıdan. Fakat sonra siz yine şirke girersiniz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 وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذ۪ينَ يَخُوضُونَ ف۪ي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا ف۪ي حَد۪يهٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدُ بَعْدَ الذِّكْرَامَ عَلْ قَوْمِ الظَّارِم۪ينَ Ayetlerimiz hakkında alaylı tavırla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 بل نصيحة تنباركتر وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيْعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلِ اللَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اُبْسِلُوا بِمَا Dinlerini bir oyuncak ve eğlence haline getiren, kendilerini dünya hayata aldatmış olan kimseleri, kendi hallerine bırak. Sen yalnız Kur'an ile vazet ki,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 kaynar sudan bir içecek ve acı veren bir azap vardır. قُلْ أَنَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدَانَ اللّٰهِ كَالَّذِ اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانِ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 ve bize alemlerin rabbine teslim olmamız emir olundu. <gülüyor> Bir de namazı hakkıyla ifa edin ve Allah'a karşı gelmekten sakının diye de emir olundu.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 وَاِذْ قَالَ أَصْنَامًا وَقَوْمَكَ ضَلَالٍ Bir zaman İbrahim, atası Azere, Ne, sen putları Tanrı mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni de, halkını da, belli bir sapıklık içinde görüyorum demiştir. <Sessizlik> Biz İbrahim'e, şirkin çirkinliğini gösterdiğimiz gibi, imanında yakine, kesinliğe ulaşması için, göklerin ve yerin muhteşem hükümranlığını da öylece gösteriyorduk. Gece bastırınca, İbrahim bir yıldız gördü. İddianıza göre, Rabbim budur, dedi. Yıldız sönünce de, ben öyle sönüp battanları Tanrı diye sevmem dedi. Sonra ayı dolunay halinde doğmuş vaziyette görünce.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 اِنِّي وَالجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذ۪ي Ben batıl dinlerden uzaklaşarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratan Rabbül Alemine yönelttim. Ben asla sizin gibi müşrik değilim, dedi وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن ربي شيئا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 <gülüyor> İman edip imanlarına zulüm bulaştırmayanlar var ya, işte korkudan emin olma onların hakkıdır. Doğru yolda olanlar da onlardır. وَتِلْكَ <gülüyor>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 Ve o her şeyi hakkıyla bilir. Ve lehu ve ya'qub Kullen ve min qabl Ve min ve ve ve ve musa ve harun Ve muhsinin Biz ona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 Ve Yahya yı, İsa yı, İlyas Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı, İlyas'ı da nübüvvet erdirdik. Onların hepsi de salih, hayırlı insanlardandı. Ve İsmail ve İshak İsmail'i, Elyas'a'yı, Yunus'u, Lut'u da nübüvvete erdirdik. Her birini de yaşadıkları asrın insanlarından üstün kıldık. min ve ve Onların babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden kimini de,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 İşte bu da bir ف kaynağı,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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٍ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ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 وَمَا نَرَى مَعَكُمْ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ Kıyamet günü de Hak Teala şöyle buyuracaktır. İşte siz,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 اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ Taneleri ve çekirdekleri çatlayıp yararak her şeyi gelişme yoluna koyan Allah'tır. Ölüden diriyi O çıkarır. Diriden ölüyü çıkaran da O'dur. İşte gerçek ilah bunları yapandır. Artık nasıl oluyor da haktan uzaklaştırılıyorsunuz? Karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran O'dur.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 111. ونفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات قوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء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 وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ انْظُرُوا إِلَى تَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ إِنَّ ذَٰلِكُمْ يُؤْمِنُونَ Sizi bir tek candan yaratan O'dur.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 وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ مُبَن۪ينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْهِ Böyleyken tuttular, cinleri Allah'a şerik yaptılar. Halbuki bunları da O yaratmıştır.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 kim de hakkı görmeyip, batılı seçerse, kendi aleyhinedir. Sen de ki, ben sizin üzerinizde bekçi değilim. İşte biz, ayetleri iyi anlayıp kavramaları için, farklı üsluplarla türlü türlü, türlü beyan ederiz.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 Biz seni onların üzerine bekçi olarak göndermedik. Sen onların işlerini yürütmekle de görevli değilsin. Ola tesbülülladin yeduun min dunillahi, fa tesbülallah adwan bi'ir ilm. Kzalik ummetin amalhum, thumma ila Rabbihim mardjhum.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 ve o da yaptıklarını kendilerine bir bir bildirip karşılığını verecektir. وَاَقْسَرُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَاِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ اِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا يُشْعِرْكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُنَّ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 بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا اِلَّا Biz onlara dedikleri gibi melekleri de indirseydik, ölüler diriltilip kendileriyle konuşsaydı, istediklerine her şeyi toplayıp karşılarına koysaydık, onlar ihtimali yok, Yine iman edecek değillerdi. Allah dilerse o başka. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Ve kâdâl kâj alnâ l-kulli nabiyyin adu wa yuhi baḍûm ila baḍûl zukhru fal-qaul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 ve işledikleri suçlarını işlemeye devam etsinler diye yaparlar. Efe gayra'llahi etghi hakman ve huvellezii anzale ileykumul kitabe mufassala. Vellezina ateyilahumul kitabe ya'lemun ennehu munazzalun mir <gülüyor> rabbik bil hakq. Fe la takunu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 وَاِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ اِنْ الظَّنَّ هُمْ Eğer dünyada bulunan insanların çoğuna uyarsan, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar sırf zanna uyarlar ve kafadan atarlar. <gülüyor> <gülüyor> Muhakkak ki Rabbin kendisinin yolundan sapanları pek iyi bildiği gibi, doğru yolda olanları da çok iyi bilir. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِ رَسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ Artık o sapanların sözlerine kulak asmayın da Allah'ın ayetlerini tasdik ediyorsanız kesilirken üzerine Allah'ın adı anılmış olan hayvanların etini yiyin. <gülüyor>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 اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْسِبُونَ الْاِذْمَسَ يُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ Günahın açığını da bırakın, gizlisini de. Çünkü günah işleyenler elbette yaptıklarının cezasını çekeceklerdir. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا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 Şayet onlara uyarsanız siz de düpedüz müşrik olur çıkarsınız. Even men kana meitan fa hayaynahu ve ejalna lahu nuran yanshi bihi fi nnas kemen methaluhu fi dulumati leysa biharicin minha kedalik zuynal lilkafirina ma kanu ya'melun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 قالوا لن الله bir ayet gelip de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 <gülüyor> Bu İslam yolu Rabbinin dost doğru yoludur. Düşünüp idrakini kullanan kimseler için ayetlerimizi iyice açıklamış bulunuyoruz. لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا Rablerin nezdindeki selam ülkesi olan cennet onlarındır. Yaptıkları güzel işler sebebiyle Allah kendilerinin yardımcısıdır. وَيَوْمَ يَحْشُرْهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدْ اِسْتَكْتَرْتُمْ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 Zalimlerden kimini, kimine musallat ederiz. Ya ma'şar al-jinni ve al-insi, alem yâtikum rüsulum minkum, yakussûne aleykum âyâti, yakussûne aleykum âyâti ve kum likâ'a yevmikum hâdâ. قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ Ey cin ve insanlar topluluğu! İçinizden size ayetlerimi anlatan ve bu gününüzle karşılaşacağınızı bildirerek sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Ey yüce Rabbimiz! Kendi aleyhimize şahidiz diyecekler. Dünya hayatı onları aldatmıştı. Böylece kendilerinin kafir olduklarına yine kendileri şahitlik ettiler. ذَلِكَ أَنْ Rabbuk يَكُرْ رَبُّكَ مُحْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ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 dereceleri vardır Senin Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir O Rabbin el-Gani'dur-Rahme İye şa'y yezhebkum ve yestahlif min ba'dikum ma yeşa' Kama enşa'kum min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 Size vaat edilen şeyler mutlaka gelecektir. Siz bunun önüne geçemezsiniz. قُلْ يَا De ki, ey halkım!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 و وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاءهم قتل اولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فذرهم وما yine bunun gibi Onların Allah'a ibadette ortak saydıkları putlarının hizmetçileri, müşriklerden çoğuna evlatlarını öldürmeyi iyi bir iş gösterdiler ki hem onları mahvesinler hem de dinlerini bozup karıştırsınlar. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onları uydurdukları yalanlarla baş başa bırak وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْفٌ حِجْعٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنَّ شَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ذُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَ افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجِزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ Aynı şekilde dediler ki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 İftiraları sebebiyle onları cezalandıracaktır. Ve kalanlar, bütün bu hayvanlar, kalsatız bizimle ve evlenmemiz için onlarla evlenmemiz için onlarla evlenmemiz için onlarla evlenmemiz için onlarla evlenmemiz için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 وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا وَالْزَيْتُونَ وَالْرُمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ كُلُوا مِنْ تَمَرِهِ اِذَا اَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَابِهِ وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ Asmalı asmasız bağ ve bahçeleri, mahsulleri,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 وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ لَكُمْ <مُبِينًا> Davarlardan da çeşit çeşit yarattı. Kimi yük taşır, kiminin yününden ve kılından sergi yapılır.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 ذكرين حرم çift hayvan yarattı koyundan iki, keçiden iki. de ki iki erkeği mi haram kıldı yoksa iki dişiyi yoksa İki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları haram kıldı. Eğer iddianızda haklıyseniz, bilgi ve belgeye dayanarak bana haber verin. <Sessizlik> اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ وَالصَّاكُمُ اللّٰهُ بِهَادَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ اِنَّ اللّٰهَ لَا Ve deveden iki, sığırdan iki. De ki, iki erkeği mi, iki dişi mi, yoksa...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 emellerine kavuşturmaz. قُلْ la أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِ مِنْ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً اَوْ دَمَاً مَسْفُوحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٌ فَإِنَّهُ رِجِسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ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 وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظهر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو, الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإن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 117. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء 118. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى داقوا بأسنا 119. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا اِنْ تَتَّبِعُونَ Müşrikler diyecekler ki, eğer Allah dileseydi, biz de atalarımız da şirk koşmaz, hiçbir şey de haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de peygamberlerini yalancı saymışlardı da, nihayet bizim azabımızı tatmışlardı.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 deki ki, en kesin ve mükemmel delil Allah'ındır. Evet, o dileseydi hepinizi doğru yola koyardı. قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذ۪ينَ يَشْهَدُونَ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هَذَا فَاِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعْهُمْ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 İndirdiğimiz kutlu bir kitaptır. Artık ona tabi olun. İnkar ve isyandan sakının ki, rahmete nail olasınız. An tequlu innema unzilel kitabu ala taifeteyli min kablina ve in kunna an birâsatihim le gâfilin. O kitabı indirmemiz, bizden önce kitap yalnız iki topluluğa indirildi. Biz ise onların okuduklarından habersizdik. اَوْ تَقُولُوا لَوْ اَنَّا اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا اَهْدَا مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَهُدَا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 هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل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 Rabbi'nin alametlerinden biri geldiği gün daha önce iman etmeyen yahut imanıyla hayır kazanmayan hiçbir kimseye o günkü imanı asla fayda vermez." de ki: "Bekleyin, biz de beklemekteyiz. İnnellezine fertetu dinahum ve kanu fi şey'in."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 her türlü ibadetlerim de, hayatım da, ölümüm de, hep Rabbül âlemin olan Allah'a aittir. <gülüyor> Eşi ortağı yoktur onun. Bana verilen emir budur. Ona ilk teslim olan da benim.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 Dümme ilâ rabbikum De ki, Allah her şeyin Rabbi iken, ben ondan başka bir Rab mı ararım? Herkesin kazandığı yalnız kendisine aittir. Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Sonunda hep dönüp,